Cihada hazırlığın keyfiyeti. Emre uyar. Geçen ayki sayımızda menheç notlarımıza mukaddimeyle giriş yapmış. Bu mukaddimede cihadın fazileti, önemi ve cihattan geri kalmanın getirmiş olduğu zararlar siz okuyucularımıza aktarılmıştı. Allahu Teala'nın hatırlatmakta fayda vardır buyruğundan hareketle en son hangi konu üzerinde dikkat çekmiştik? Onu kısaca bir hatırlayalım. Dünyada cihadı gerçekleştirememiş olan topluluklar, zillet içerisinde yaşamaya ve firavunların sömürü düzenlerinde ezilmeye, horlanmaya mahkumdur. Şurası bir gerçek ki, Müslümanlar ne zaman cihattan ve tavutlarla mücadeleden ellerini çektiler, ahireti bırakıp dünyaya razı oldular, işte o zaman Allahu Teala Müslümanlara dünyada zilleti tattırdı. Yani Allah Subhanehu ve Teala, Bizden cihadı isterken, haşa kendisinin buna ihtiyacı olduğundan dolayı istemiyor. Bilakis, Müslümanların izzeti için istiyor. Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor, Hak uğrunda cihad eden, ancak kendisi için cihad etmiş olur. Şüphesiz Allah, alemlerden müstanidir. Ankebut suresi 6. ayet Buradan aklımıza şöyle bir soru takılabilir. Peki biz bu şekilde zayıf, bölünmüş ve çaresiz durumdayken cihat görevini nasıl yerine getireceğiz? Bu sorunun cevabını Allahu Teala veriyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Çekişmeyin. Yoksa korkar başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Enfal suresi 46. ayet. Allah'ın Subhanehu ve Teala bu buyruğundan hareketle şu iki noktaya değinebiliriz. Birinci nokta, cihad etmeden önce Müslümanların güçlerini birleştirmeleri gereklidir. Buraya kadar her şey güzeldir. Lakin bu birleşmenin mahiyeti de önemlidir. Bu birleşme, ne olursan ol gel mantığı çerçevesinde mi şekillenecek, yoksa tevhidi manada, aynı yol üzere bulunan insanların güçlerini ve kuvvetlerini birleştirmesi şeklinde mi gerçekleşecek? Tabii ki de bu birleşme, Bazılarının anladığı gibi çürük elmalarla, sağlam elmaların bir araya gelmesi suretiyle gerçekleşebilecek bir vahdet değil, itikat esaslarında aynı kulvar üzerinde bulunan insanların bir araya gelmesi şeklinde meydana getirilecek olan vahdettir. Aksi takdirde Müslümanların durumu ortadadır. Aynı itikad esasları üzerinde birleşmeyen insanlar hiçbir zaman umumi bir şekilde cihadı gerçekleştirememişlerdir. Çünkü şurası bir gerçektir ki, itikat esasları üzerinde ihtilaf halinde olan topluluklar, cihadi esaslarda da ihtilaf yaşayacaklardır. İkinci nokta: Zafer ancak Allah'ın subhanehu ve Teala yardımıyla elde edilebilecek olan bir lütuftur. Lakin Allahu Teala,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 Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir ve siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. Enfal Suresi 60. Ayet Ukbe İbni Amir'in rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetteki kuvveti şu şekilde tefsir ediyor. Dikkat edin, kuvvet atıcılıktır. Dikkat edin, kuvvet atıcılıktır. Dikkat edin, kuvvet atıcılıktır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmasıyla beraber, cihada hazırlığı sadece haftalık derslerden ibaret gören veya cihada hazırlık yapmayan insanların mezheplerinin yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Yaşadığımız coğrafyada, biz asıl düşmana karşı savaşmalıyız deyip, cihad için gerekli olan hazırlığı yerine getirmeyen insanların, uzun yıllar geçmesine rağmen, Hala bahsettikleri o asıl düşmanlara karşı savaştıkları görülmemiştir. Bunun sebebi, bu insanların davalarında sadık olmamalarıdır. Onun içindir ki, Allah subhanehu ve Teala bu insanların bir araya gelip muteber bir şey yapmalarına izin vermemektedir. Ayrıca yukarıda zikrettiğimiz ayetle ilgili şu anekdotun aktarılmasında fayda vardır. Allah subhanehu ve Teala ayetin, Bununla Allah'ın düşmanlarını, sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Kısmındaki korkutursunuz kelimesi için Arap dilinde korkutmak manasında olan erhebe kelimesini kullanıyor. Arap dilinde terörist için ya da korkutan kişi için kullanılan irhabi kelimesi de aynı kökten gelmektedir. Bugün zillet içerisinde batıya yaranmaya çalışan bazıları İslami kilisteler altında İslam'da terörizm yoktur yaygaraları kopartmaktadırlar. Lakin İslam'da terörizmin var olduğu ayette ispatlanabilecek bir gerçektir. Terörden kastedilen kadın ve çocukların öldürülmesi, insanların mallarına, ırzlarına ve namuslarına tecavüz etmekse İslam buna zulüm demiş ve bunu yasaklamıştır. Ancak İslam'ın terörden kastı kâfirlerin korkutulması ve onlara karşı cihad edilmesidir. Bu manadaki terörizm sadece bu ayette geçen bir şey değildir. Bilakis Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ey Nebi! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Tevbe suresi 103. ayet. Aynı surenin başka bir ayetinde de şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Yanı başınızdaki kafirlerle savaşın. Onlar sizde şiddet ve sertlik bulsunlar. Tevbe suresi 123. ayet. Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır. Onları harpte yakalarsan, kendilerinden sonrakileri de gözda olacak şekilde ağır bir cezaya çarptır. Belki ibret alırlar. Enfal suresi 57. ayet. Şurası bir gerçektir ki, Cihad müminle münafığı birbirinden ayırdığı gibi, cihada yapılacak olan hazırlıkta müminle münafığı birbirinden ayırır. Allah subhanehu ve Teala bu gerçeğe dikkat çekerek şöyle buyuruyor: "Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Onlara oturanlara, kadın ve çocuklarla beraber oturun denildi." Tevbe Suresi 46. Ayet Allah subhanehu ve Teala bu ayette cihada yapılacak olan hazırlığın, müminle münafığı birbirinden ayırdığını söylemiştir. Cihad için gerekli hazırlığı yapanlar, cihad iddialarında samimi olan müminlerdir. Cihad için gerekli hazırlığı yapmayanlarsa, cihad iddialarında yalancı olan münafıklardır. Cihadın önemi ve fazileti hakkında ciltler dolusu kitaplar yazılabilir veya saatlerce bu konuda ders verilebilir. Ancak muhtevası cihad olan ciltlerce kitap yazılsa da, saatlerce içeriği bu olan dersler anlatılsa da, aklımıza şöyle bir soru takılıyor. Peki kiminle beraber nasıl cihad edeceğiz? Bu sorunun cevabı şudur. Cihadın gerçekleşebilmesi için cemaat şarttır. Cemaat olmadan cihad olmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu şu şekilde anlatıyor. Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de size emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. Tirmizi. Cemaat, tevhid esasları üzerinde birleşen topluluktur. Cemaat aşaması oluştuktan sonra o cemaatin emirini dinleyip ona itaat etmek gerekir. Bunlar dört dörtlük yerine geldiği zaman hicret ve cihat ister istemez gerçekleşecektir. Hadisteki sıralamada gerçekten dikkatle incelendiğinde önemli bir sıralamadır. <gülüyor> cihat ameliyesinin gerçekleşebilmesi için bir takım ön safhaların yerine gelmesi lazımdır. Bunun ismi de cemaatleşmektir. Cemaatleşmekten kastedilen bugün bazılarının anladığı haftada bir gün toplanıp ders yapmak değildir. Cemaat, ben insanların nasıl kullara kulluktan, Allah'a kulluğa yönlendirebilirim derdini kendisinde barındıran insanların oluşturduğu topluluktur. Zaten dertleri bu olan insanlar bir araya geldiklerinde sadece haftada bir toplanmakla yetinmezler. Bugün kafirler haftada bir toplanmakla yetinmeyip Müslümanlara karşı maddi, psikolojik veya fiziki açıdan bir harp ilan etmişlerdir. Kafirler bu harbi tek yumruk şeklinde gerçekleştirmektedirler. Müslüman, kafirlerin bu haline düşünüp, haftada bir toplanmakla yetinmemelidir. Zira bu, kendilerini kandırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Zaten cemaatleşmeyi bundan ibaret zanneden topluluklarda, bir süre sonra iman eskir ve bugün sahadaki Müslümanların çok fazla duyduğu şu cümleler, bu topluluklardan duyulmaya başlar. Bunlar doğrudur ama artık bizden geçti. Sonra bağlar kopar, ve şu tip cümlelerle beraber mürtetlik dönemi başlar. Efendim biz de bunları çok söyledik. Bunlar boş işler. Kim bununla ne elde etmiş ki? Artık bu insanlar nazarında dünün doğruları bugün yanlış olarak algılanmış, dün küfür dedikleri şeyleri bugün maslahat ve benzeri adlar altında işlemeye başlamışlardır. Allah subhanehu ve Teala Müslümanları muhafaza etsin. Böyle kötü bir durumla karşılaşılmasının sebebi, cemaatleşme esnasında insanlara teşkilatlanma bilincinin verilmemesidir. Bu bilinçten yoksun bir cemaat anlayışı ise kuru bir cemaat anlayışıdır. Böyle olunca da lügat olarak cemaatleşme gerçekleşiyor ama şeriatın bizden istediği cemaatleşme bir türlü meydana gelmiyor. Şeriatın bizlerden istediği cemaat, tevhid esasları üzerine birleşen, kâfirin açmış olduğu savaş cinsinden, kâfire savaş açan ve ciddi manada teşkilatlanıp insan yetiştiren topluluktur. Şeriat bizden hayatın her alanında başımıza bir yönetici, emir tayin etmemizi istemiştir. Hatta üç kişinin yapmış olduğu yolculukta bile bizden bunu istemiştir. Emirin veya yöneticinin olmadığı yerde bir cemaatten bahsetmek mümkün değildir. Emir veya yöneticinin bulunduğu, ama bu emirlere itaat edilmediği yerlerde de cemaat diye bir şey yoktur. Emir ve emiri dinleyip ona itaat eden insanların oluşturduğu topluluklar cemaat diye isimlendirilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emirlere itaat meselesiyle alakalı şöyle buyuruyor. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Kim emirine itaat ederse bana itaat etmiştir. Kim de emirine isyan ederse bana isyan etmiştir. buhari Müslim Buradan anlaşılıyor ki, Müslümanların başlarına tayin ettikleri yöneticilerinin basit emirlerine dahi itaat etmeleri gerekir. Basit emirlere itaat etmeyen insanların, ilerideki büyük meselelerde itaatkar olmaları mümkün değildir. Çok basit meselelerde yapılan itaatsizlik, ilerideki büyük itaatsizliklerin habercisidir. Ondan dolayı, Müslümanların başlarına tayin edilen emirlerinin sözlerine karşı lakayit olmamaları gerekir. Bu esaslar üzerine cemaatleşme gerçekleştiği takdirde, kafirlerin bakışları bu topluluğa yönelecektir. Ayrıca burada şu tespiti yapmakta da fayda vardır. Bugün ülkenin dört bir yanında elli şer, yüzer kişilik gruplar halinde dersler yapan topluluklar mevcuttur. Lakin kafirler, bir an olsun bu topluluklarla uğraşmamaktadır. Diğer taraftan, 10-15 kişilik ufak bir grup, sürekli kâfirlerin baskılarına maruz kalmaktadır. Neden? Çünkü kâfir için sayının herhangi bir değeri yoktur. Bu tür kalabalıklarla kâfirlerin uğraşmamasının sebebi, bu topluluklarda teşkilatlanma bilincinin olmamasıdır. Kâfirler, bu bilincin bulunduğu topluluklar velev ufak bir topluluk olsa dahi, onlarla uğraşmakta, ve planlarını bu topluluklar üzerinde uygulamaktadırlar. Çünkü teşkilatlanmanın veya emir-komuta zincirinin bulunmadığı topluluklarda, herkes emirdir ve her kafadan ses çıkar. Herkesin emir olduğu topluluklardan da, ne Müslümanlara fayda, ne de kâfirlere zarar gelir. Ama kâfirler, bakışlarını emir-komuta zincirinin olduğu topluluklara çevirir ve uygulanması gereken baskıyı, bu toplulukların üzerinden uygular. Bu esaslar üzerine cemaatleşmenin gerçekleştiği topluluklara karşı baskı ve şiddet artacak, bu da diğer merhale olan hicrete zemin hazırlayacaktır. Hicret, illaki kişinin bulunduğu memleketten başka bir memlekete göç etmesi değildir. Hicret, memleketten memlekete olabileceği gibi, bir sokaktan başka bir sokağa, bir semtten başka bir semte, bir şehirden başka bir şehre gitmek şeklinde de olabilir. Yani Müslümanlar yerlerinden hareket edip en değerlerini, annelerini, babalarını, eşlerini, evlatlarını terk ettikleri zaman hicret gerçekleşecektir. Bu hicret gerçekleştikten sonra kafire karşı imandan kaynaklı olan kin hicretten dolayı bir kat daha artacaktır ve bunun sonucunda da kafirlere karşı cihat kaçınılmaz olacaktır. Bu yazı Tevhid dergisinin ikinci sayısında yayınlanmıştır.